Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün size gezegenin geleceğine dair Özden ve Kemal Bayrı, yurt dışından, yani Çin'den, Avrupa'ya, Güney Amerika'ya kadar haberler derledi. Çin'in başkenti Pekin'de belediye başkanı Wang Anshun, hava kirliliğinin ve buna bağlı kronik hastalıkları azaltmak için bazı önlemler aldıklarını açıkladı. Bu ayın başlarında Pekin metropolünü kaplayan zehirli bulutlar, en az 35-40 kez önerilen güvenlik seviyelerinin üzerinde kirlilik içererek rekor kırmıştı. Başkan Wang Anshun 180 bin eski aracı trafikten çektiklerini, şehir merkezindeki 44 bin eski ve tek katlı binaların kömür yakan kazanlarını ısıtma sistemlerinin temiz enerji sistemleriyle değiştireceğini söyledi. Ancak Çin'in Twitter olarak da bilinen Sina Weibo üzerinden yapılan yorumlar Bu planların sadece hayal olduğu eleştirileriyle dolu. Eleştiriler her yıl 250 bin yeni aracın trafiğe döküldüğü metropolde bu araçların yüksek emisyon standartları olsa da hava kirliliğini artıracağı gibi konuları dile getiriyor. Van hava kirliliği ile ilgili bilgileri kamuyla serbest bir şekilde paylaşacağını da söylemişti ancak Pekin'de PM2.5 değerleri Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli seviye sınırı olarak kabul edenden 300 değerini bir buçuk kat aşarak 500'leri yani insan sağlığı için tehlikeli seviyeye bulmuştu. Fabrikalar, santraller, gobi çölü ve milyonlarca araçtan kaynaklanan hava kirliliğinin bir kefen bezi gibi sardığı Pekin için yabancılar Beijing adına atıfta bulunarak Grayling ya da Bejjink ifadesini kullanıyorlar. İngiltere Deniz Ürünleri Koruma Kurumu, Uskumru'yu yenilenebilir balıklar listesinden çıkardı. Kurum avlanma kutuları ile ilgili tartışmalar yüzünden uskumrunun artık sürdürülebilir bir besin seçeneği olmadığını kaydetti ve uskumrunun seyrek olarak gelmesi daha çok ringa balığıyla sardalyeye ağırlık verilmesi tavsiyesinde bulundu. İngiliz balıkçılar ise uskumrunun liste dışı bırakılması kararının vakitsiz olduğunu ve amaca hizmet etmediğini söylüyorlar. Bir zamanlar daha çok Atlantik Okyanusu'nun kuzeydoğusunda bulunan uskumru sürüleri son yıllarda kuzeybatıya yani İzlanda ve Faroa adalarına doğru ilerledi. Bu bölgedeki balıkçılık endüstrisinin kendi başına daha fazla uskumru avlama kararı alması aynı balığa bel bağlamış olan İskoç balıkçılarını sıkıntıya soktu. Uskumru kotalarıyla ilgili tartışmalara Avrupa Birliği ile Norveç'in de katıldığı ve henüz anlaşmazlığa bir çözüm bulunamadığı kaydediliyor. İngiltere Deniz Ürünleri Koruma Kurumu'nun uskumruyu yenilecek balıklar listesinden çıkarmasının da bu çözümsüzlük için bir çıkış yolu olduğu ifade ediliyor. Avrupa Komisyonu genetiği değiştirilmiş yeni tarım ürünlerine yakın gelecekte artık onay verilmeyeceğini açıkladı. Avrupa'da hali hazırda yetiştirilmesine izin verilen sadece 2 genetiği değiştirilmiş tarım ürününe genetiği değiştirilmiş 7 ürünün daha eklenmesi düşünülüyordu. Bu böylece ortadan kalktı. Ancak komisyon bunun olmayacağını öncelikle de tek tek Avrupa Birliği ülkelerinin GEDO'lu ürünlerinin yetiştirilmesi konusunda kendi kararlarını varmaları ve izin düzenlemelerini yapmalarını bekleniyor. Bu anlaşmanın ne şekilde olacağını dairse Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan 500 bin kişinin GDO konusundaki görüşlerini internet üzerinden yürütülen anketle belirtmesi isteniyor. 10 Nisan'a kadar sürecek anket, organik tarım konusundaki Avrupa politikalarının gözden geçirilmesi sürecinde bir parçası. Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 Brezilya'da ise 30 GDO olduğu tarım ürününün yetiştirilmesine izin verilmiş durumda şu anda. Avrupa'da yetiştirilmesine izin verilense sadece iki Geydoğlu ürün var. Bunlar da Amflora patatesi ve m 810 mısır türü. Tüketici örgütleri ve çevreciler tarafından da bunlar ağır şekilde eleştiriliyor. Avrupa Geydoğlu ürünlere geçit vermeyecek gibi görünüyor. Türkiye de bunun arasında olan ülkelerden bir tanesi. Ne güzel diyoruz en azından bu konuda Türkiye şu anda göreceli olarak iyi durumda. Bir araştırmada Ant Dağları'nın tropik kısımlarında buzulların 1970'lerden bu yana %30 ila 50 oranında eridiğini ortaya koydu. Cryosphere adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmaya göre Güney Amerika kıtasında 10 milyonlarca kişiye içme suyu kaynağı sağlayan buzullar son 300 yılın en hızlı erime sürecine girdi. Ant Dağları'ndaki buzulların yarısına yakını inceleyen bu araştırma hızlı erime nedenini 1950 ile 94 yılları arasındaki hava sıcaklığında kaydedilen 0.7 derecelik artışa bağladı. İşte küresel iklim değişikliği. Buzulların, tropik ant dağlarının bütün bölümlerinde eridiği ancak alçak bölgelerdeki buzulların daha da hızlı eridiğini ortaya koydu. Ortalama 40 metre kalınlığında olan bu buzullar muhtemelen önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde tümüyle yok olacak. Bölgede buzullardan gelen sularla su ihtiyacını karşılayan Bolivya'nın La Paz bölgesi ve Peru'daki Santa Nehri Vadisi gibi yerlerin bu durumdan çok fazla etkileneceği kaydediliyor. İnsanlar susuz kalabilirler. Londra merkezli araştırma kuruluşu Bloomberg New Energy Finance temiz enerji yatırımlarının 2012'de bir önceki yıla göre %11 oranında gerilediğini açıkladı. Kuruluşun verilerine göre 2011'de temiz enerji sektöründe yapılan 322 2.3 milyar dolarlık yatırım 2012'de ise bu miktar 268.7 milyar doları geriledi. Bu gerilemenin nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Avrupa'daki ekonomik sorunlar nedeniyle bu sektöre desteklerin azalması. Diğer bir etken ise yatırımın gerçekleştirdiği güneş enerjisi sektöründe fiyatlarının %24 oranında düşmesi yani doğal bir düşüş. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazaliye Nisan, Uygar Özesi Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için